Selim Badur'la Korona Günleri Merhabalar Selim Bey, günaydın. Günaydın, günaydın herkese. E, Ömer Bey yok. Evet. E, günaydın e, Selim Bey. Günaydın, günaydın Tuba, günaydın Feryal, Özdeş, hepimize günaydın. Herkese iyi haftalar. E, uzun bir ara. Ee, uzun bir ara e, hem bayram tatili daha sonra hem ülkemizde hem de e, Açık Radyo özelinde yaşanan bütün o e, kötü gelişmeler e, ama hayat devam ediyor ve e, birlikteyiz. Yeni yayın dönemi aynı zamanda bundan sonra bugünden itibaren korona günleri artık her hafta değil. 15.00'de bir olacak. Evet. 15.00'de bir Pazartesi sabahları yine 8.00'de 1.00'de 1.00'de olacağız. E, gündemden düşüyor bütün dünyada. E, gerçekten düşmesi mi lazım? E, bunu bize zaman gösterecek. Şimdi neler oldu bu uzun sürede? E, bunları biraz toparlamaya çalıştım. E, bir kere ülkemizde e, COVID pandemisiyle ilgili olarak... ...Türk Covid-19'un sayısal değerleri açıkladığı site üzerinden bir e, polemik yaşandı. Çünkü e, Türk Covid-19 ekranlarında aktif vaka sayısı yayınlanıyor, Sağlık Bakanlığı'nın sitesi. Burada toplam olgu sayısı işte 15 milyon, iyileşen e, 14 küsur milyon, ölümler şu kadar. Aktif vaka sayısı e, yanında şöyle bir ibare vardı... Eksi dört bin yedi yüz yetmiş altı. Evet, çok, çok şey şöyle, tartışıldı bu. Şöyle tartışıldı, anlaşılmadı. Bunu anlamsız. Dedi. Bu tartışılması ve anlamsızlığı çok belirgin zaten de. Benim söylemek istediğim, yapılan bu eleştiriler ya bu da olmaz artık bu kadarı da denenlere, sosyal medya medyadan çok ciddi e, bu e, olmaz denilen e, mesajlara yanıtlar geldi. Örneğin deniyor ki günlük iyileşen ibaresini günlük vakadan çıkartan kişi ya çok cahildir ya art niyetlidir. Ne var bunda? Bütün bunlar doğru diyorlar. İyileşen sayısı neden toplam vaka sayısına katarsınız? Yani böyle akıl almaz, mantık dışı e, itirazlar yükseldi. yükseldi. Kim haklı diye baktığınızda bir süre sonra da e, 30 Nisan günü şöyle bir e, sitede duyuru yapıldı. Türk 19 ekranlarında sunulan aktif vaka sayısının hesaplama formülü şudur. Bu formüle göre aktif vaka sayısı bugün itibariyle eksi 4776 olarak hesaplanmıştır. Aktif vaka sayısının negatif değer olması teorik olarak mümkün olmadığından formülümüzdeki veya verilerdeki olası hata sebebiyle grafik yayınımıza ara vermiş bulunmaktayız. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Yani bir hata yapılmış. E, komik de bir hata. Benim e, anlamakta zorlandığım nokta, hadi bu hatadan da vazgeçtim, ya böyle şey olur mu diyenlere gelen yoğun itirazlar, niye siz sürekli alarak bunları eleştiriyorsunuz, ne var bunda falan gibi, bu nasıl bir yaklaşım bunu anlamak pek mümkün değil. Sadece bunu söylemek istedim. O günden beri e, yeni vaka sayıları açıklanmıyor mu? Hayır, yani e, o sitede bu tarz bir e, formül, e, yeni olgu sayısı, iyileşenler, ölenler falan, o hesap yayınlanmıyor. Şimdi geçtiğimiz sürede e, günlük ortalama 557 bin, 558 bin e, olgu eklendi toplam olguların e, kümülatif sayısına e, ve e, toplam aşı oranı, aşı oranı değişmiyor hemen hemen. Yani 11.4 milyar doz aşı uygulandı, e, tek doz aşıdan bahsediyorum, dünyanın %65.5'i aşılan tek dozdan bir işe yaramayacağı belli artık. Ama gelişmekte olan ülkelerde yine işe yaramayacağı bilinen, kabul edilen, gösterilmiş olan tek doz aşıyı yaptıranların oranı %15.8, yani %20'ye bile varılamadı. Hmm. Türkiye'de ise iki doz, 53 milyon insan iki doz oldu. Bunun da yetersiz olduğu biliniyor. Evet, üçüncü ve dördüncü bu hatırlatma dozlarını, rapel dozları yaptırmayanlar var. Yaptırılması lazım ama bu arada... Daha önce de belirtmiştik, örneğin 3 milyonu aşan yurttaşımız 6. 7. aşı oluyorlar. Buna da gerek yok tabii, bu da çok abartılı bir yaklaşım. Ama sonunda bir kaos var çünkü şu anda aşılama oranları tamamen çok aza inmiş durumda. Peki neler oldu COVID'de geçerken? Aslında çok önemli bir rapor yayınlandı yani benim alanım ama sizlere de çok ilgilendiriyor çünkü iklim kriziyle ilgili bir çalışma Nature'da, değil mi? Evet, Nature'da yayınlandı ve yayınlamayı yayını yapanlar Nature'daki 28 Nisan tarihinde yayınlandı. Bu yayını yapanlar önemli bir ekip. Colin Carson ve Gregory Alberi'nin yönettiği bir ekip. Bu ekibin ne Nature'da yayınlanan makalelerinde iklim krizinin ...2070 yılına kadar enfeksiyon hastalıkları açısından neler getireceğini, neler götüreceğini hesaplamışlar. Bu raporda şöyle bilgiler var. Örneğin yaklaşık 10 bin kadar virüs türü bugün insanları enfekte ediyor. Ancak iklim krizi, ekolojiye saldırı, toprağın kötü kullanılması sonucunda yaklaşık 4 bin kez daha fazla türler arası bulaş olacağını hesaplamışlar. 3139 memeli türünün yer değiştireceğinin, özellikle Asya ve Afrika'da bu yer değişiminin beraberinde enfeksiyon hastalıklarının şimdi görülmemiş olan bölgelere yayılacağı hesaplanmış. Ve yine 2070 yılına kadar 15 bin kadar Yeni e, bulaşın, yeni mikrobun e, insanlara e, temas edeceği, bulaşacağı e, hesaplanmış. Ciddi bir araştırma e, üzerinde durulması gereken önemli ve bana sarsıcı bir e, rapor. Evet, çok çarpıcı rakamlar vermişler gerçekten. Ve bunun e, küçük küçük bir takım e, belirtilerini de görüyoruz. Örneğin. Çin'de e, kenelerden bulaşan, kene ısırmasıyla bulaşan karşı virüsü e, ortaya çıktı. defa e, Griple ilgili olarak e, grip virüslerinin e, influenza virüslerinin e, hayli patojen yüksek patojeniteye sahip bir takım suçları vardır. Bir takım türleri vardır. E, biz bunu nerede gördük? Yıllar önce H5N1 virüsünde e, kuş gribinde görmüştük. İşte bu H5N1'e ait Dün akşam da ikinci olgu bildirdi Amerika'dan iki insan olgusu Çin'de de bir diğer e, yüksek patojeniteye sahip e, infutanze virüsü e, H3N8 bildirildi insanda şimdi bu e, bu virüsler hayvanlarda var kanatlarda var kanatlardan insana geçmesi zor. Geçtiği zaman insanda çok ölümcül virüsler yani koronavirüs gibi değil e, hani Ebola gibi neredeyse yüzde ellilere varan bir mortaliteyle seyrediyorlar. E, önemli olan insandan insana bulaşma özelliğinde kazanması hani bunlar tabii çok kötü senaryolar ama e, hiç de e, ihtimal dışı değil. Bunlar olursa eğer e, oldukça kötü bir gelişme olur ve bizi çok daha tehlikeli e, enfeksiyonlar, tehlikeli salgınlar bekliyor olacaktır. Önemli bir rapor bu da Nature'da yayınlandı. Peter Markov isimli bir araştırıcı Nature Review of Microbiology'de yayınlandı. Nature serisinden bir önemli bir mikrobiyoloji dergisi. Bunda ise özellikle ki bu kişi bu Peter Markov çeşitli virüslerin evrimini İnceleyen ve bu konuda çok deneyimli, çok saygın bir bilim insanı örneğin, hepatit C virüsünün nasıl geliştiğini, türler arası nasıl bulaştığını falan anlatmıştır, bulmuştur ve incelemiştir. <gülüyor> Özellikle bu işte endemik virüse dönüşecek Sars-CoV-2 ve daha tehlikeli olacak sıradan bir virüse dönüşecek yaklaşımını çürüten bir makale, böyle daha az virülansa sahip bir evrimsel gelişmeyi sars için beklemeyi diyen bir yazı. Bu da önemli bir yazı. Nature serisinden çıktı. Şimdi e, salgınla ilgili e, neler olup bitiyor? COVID'e odaklanmadan hemen şunu belirteyim. Önemli bir gelişme olmuştu geçtiğimiz günlerde yaklaşık iki, e, iki ay e, önce. Domuz kalbi nakledilen bir hasta vardı Amerika Meşteriyetlerinde. E, özellikle Genetik olarak modifiye edilmiş domuz kalbi ki insan vücudu bu farklı türden gelen kalbi organ naklini reddetmesin diye bu takım işlemlere tabi tutulmuştu. Çok önemli bir bilimsel gelişmeydi. O kişi nakledilen kişi yaşamını yitirdi. Özellikle e, virüsün e, domuz, nakledilen domuz kalbinde bulunan bir virüsün e, o kişiyi enfekte ettiği ve buradan alınmıştı. E, kayıp meydana geldiği bildiriliyor. Organ nakilleriyle ilgili tabii COVID'le de ilgili e, çalışmalar var. Özellikle e, akciğer nakli yapılırsa eğer e, ve kişi COVID taşıyorsa bunun bir risk olduğu biliniyordu ama özellikle e, COVID'li bir kişinin ya da sars cov 2 taşıyan bir kişiden alınacak herhangi bir organın akciğer dışındaki bulaşa yol açmayacağını gösteren çalışmalar yapılıyor. Kısacası organ nakillerinden önce Vericide yapılan testler arasında herhalde COVID testi de klasikleşip yerini alacaktır. Şimdi önemli bir salgın da, hemen COVID'e geçeceğim ama Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'in birlikte yaptığı açıklama. Hep bu programda dile getirmiştik. Bu pandemi nedeniyle UNICEF özellikle Afrika'da gelişmiş ülkelerde yürüttüğü diğer çocukluk çoğu hastalıklara karşı yapılan aşılar, kızamık aşısı, çocuk felci aşısı bunlara ara vermişti. Çünkü evden eve gidip bu aşılama kampanyası sürdürürken COVID'in bulaşması arttırılacak endişesiyle. ve bu kampanyanın durdurulmuş olması neye yol açacak? Bu konuda endişeler vardı ve bu endişeleri haklı çıkaracak bir takım sayısal değerler ortaya çıkmaya başladı. Kızamık hastalığı çok hızlı yayılan bir virüs hastalığı çocuklar arasında. 2022 yılının ilk iki ayında 17 binden fazla olgu saptanmış. E, bu sayı e, 2021'in ilk ayında sadece 9.000'di. <gülüyor> %79'luk bir artış var e, aşılama aksadığı için. Afrika için bu artış %400. Çok çarpıcı artışlar var. <gülüyor> Ölümlerim tekrar. E, bunun dışında e, Dünya Sağlık Örgütü. Her dakika e, dünyada 5 yaş altındaki çocuklar arasında Sıtma'dan bir ölüm meydana geldiğini bildirdi. 2020'de 241 milyon Sıtma olgusu, 627 bin kişi ölmüş. Ölümlerin %80'i, 5 yaş altı çocuklar ve gebeler. Yani e, sonuçta e, bu aslında safra altı Afrika'da olgu ve ölümleri %95'i gerçekleşiyor ve buradan hareketle aslında Sıtma'nın 21. yüzyılda e, yoksulların hastalığı olduğu altı çiziliyor. Üstelik yakın zamanda sanırım aşı konusunda <gülüyor> da önemli gelişmeler yaşanmıştı. Evet ama e, rıtma aşısı zor bir aşı e, özdeşiyor. Yani mikroorganizmanın işte virüsler, bakteriler, parazitler e, mikroorganizmanın büyüdükçe yani daha karmaşık bir yapı aldıkça ona karşı aşı hazırlama e, hep, hep güçleşir. Bu eskiden beri bilinen bir e, <gülüyor> doğru. Çünkü virüslerin yapısı daha basit ve virüslere karşı başarılı aşılar var. Çocuk harcında kızamıklı, hepatitler olduğu gibi. Bakteri aşıları biraz daha zor. Çünkü daha karmaşık yapısı var. Parazit iyice karmaşık. Daha büyük mikroorganizmalar ve özellikle sıtmanın evrimi sırasında o kadar çok form değiştiriyor ki. Hangi formuna karşı ne tür aşı hazırlayacaksın? Yani bir sıtma e, parazitini alıp ona aşı yapıyorsun ama başka formları da var insan hücudunda. Yani oldukça karmaşık aşı konusunda sıtmaya ait önemli gelişmeler var gerçekten. Ama aşının etkinliği yani o geliştirilen ve gündeme girdi girecek. Hatta bazı yerlerde uygulanmaya başladı. O aşının etkinliği %50'ler civarında sadece çok yüksek değil. <gülüyor> Şimdi Dünya Sağlık Örgütü COVID ile ilgili bir rapor yayınladı. Biz bu bayram arasına girmeden önce Lancet Dergisi'nde çıkan bir yazıda gerçek COVID e, olgularının sayısının e, resmi olarak açıklananlardan daha yüksek olduğunu söylemiştik. Evet. Dünya Sağlık Örgütü bunu teyit eder bir rapor yayınlandı. E, ölü sayısının e, ki bugün için 6 milyon kadar bir ölüm yaşamını yitiren kişi var diyoruz. İşte, e, John Hopkins'in ya da Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesinde Oldometre'de bu şekilde geçiyor. Ama Dünya Sağlık Örgütü raporunda diyorlar ki şu için değil. 2020 yılının sonuna dek yaptıkları bir matematik modelde 6 milyon nerede tam 2-3 miyse 13.3 ile 16.6 milyon insanın evet. yaşamını yitirdiği belirtiliyor. 2021 sonuna kadarmış. 2021 -20 sonuna kadar. Evet. Evet, siz 2020, 2020 demiştiniz 10. 2021 sonuna. Kadar. Şimdi ölümlerin yüzde 84'i de Güneydoğu Asya, Avrupa ve Amerika'da 10 ülke başı çekiyor yüzde oluşturuyor ölümlerin. Şimdi diğer yanı. Düşük gelirli ülkelerde ölümlerin %4'ü, gelişmiş ülkelerde %15'i, orta gelirlerde %81'i ortaya çıkmış. Bu da ilginç hmm. e, bir durum. Şimdi e, Ukrayna'da iki rapor var. Bir tanesi Nature'da. Bu önemli bir rapor ama anı bulaşıcarsızlıklarla değil. Ukrayna'daki o bir e, dünya e, global e, e, gıda krizine nasıl yol atacağını inceleyen e, Sachika, Open, Opendarp ve arkadaşlarını yayınladı. Çok önemli bir ayrıntılı yayın. E, onu size yollayayım. Belki siz daha ayrıntılı değinirsiniz. Olur. Çok sevinirim. Bir de e, Ukrayna ile ilgili garip bir haber. Ona kadar doğru bilmiyorum ama Türk e, haber ajansından çıkmış. E, Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Nayem, insani yardım için gümrük tariflerinin kaldırıldığı Ukrayna'da lüks araba ithalatında büyük artış yaşandığını bildirmiş. <gülüyor> garip bir şey Evet. 8 günde yaklaşık 14 günden fazla lüks araba içinde BMW, Mercedes, Benz, Cadillac bile var. Bunlar geliyor yani siz yardımlar, aman düğmeye takılmasın diye bir takım işte önlemler alırken bu önlemlerden araba ticareti sektörü yararlanıyor. Bu da geldiğimiz noktada dünyanın bir garip hali herhalde. Şimdi Çin önemli. Çin'de olup bitenler çünkü bu konuda çok fazla spekülasyon yapılıyor. Özellikle e, Çin'de, e, Şangay'da Nisan e, Nisan başından beri çok sert önlemler alınıyor. Biliyorsunuz, bilmiyor, artık hepimiz biliyoruz bunu. Bu alınan önlemleri insanlık dışı bulanlar var. Böyle şu olur mu, böyle kapanma olur mu diye. E, ama e, Çin doğrusunu isterseniz bana kalırsa hala sayısal değerlere baktığımızda gayet başarılı gitmekte bu önlemleri e, almak zorunda. Şimdi ne oluyor? Bir kere Hemen şunu belirteyim 19-25 Eylül'de yapılacak olan Çin'de yapılacak olan 19. Asya Olimpiyatları ya da Asya Oyunları bu ileri bir tarihe tam belirtilmiyor tarih. Tarihe ertelendi. Şangay'ın 200 km güneybatısındaki Hanker Hon kentinde yapılacaktı. Bu arada Şangay bu kapanmalar tabii sert kapanmalar eleştiriler alıyor demiştim. Gündemde Şangay dışında Pekin var. İşte 22 milyonlu bir kent, e, okullar 11 Mayıs'a kadar e, kapatıldı. E, metro istasyonlarının kullanımında belirli kısıtlamalar getirdi herhalde. Aynı anda e, çok kitlesel, yoğun e, metro kullanımına izin verilmiyor. Bir süreçten geçiriliyor. E, kafe ve restoranlar sadece dekovey gibi alıp götüreceğiniz ürünler satabiliyorlar. E, ama ilginç olan Pekin'de alınan önlemler. Biz Şangay'a benzemeyelim diye aldıkları önlemler bunlar. 21 milyon insan hemen hemen kısa adaklarla tümü test ediliyor. Her 5 günde her birey için 3 PCR zorunluluğu getirmiş. Yani bu kadar kitlesel 21 milyonun herhalde belli bir, bir, bir kesimine yapıyorlar ama bu kadar yoğun, bu kadar sık bir test yapma başka ülkelerde görülmüş bir şey değil. Buna Praktik olarak nasıl beceriyorlar bunu? Parası olarak nasıl karşılıyorlar? Bu kadar kit nasıl üretiyorlar? Falan. Bunların hepsi incelenmesi gereken noktalar. <gülüyor> Peki de ne kadar sadece 70 olgu çıktı. 70 olgu çıktığı için bütün bunlar yapılıyor. Bu sert önlemler. Tek amaç var Şangay'daki gibi. Tam kapanma gerçekleşmesin başkentte. Çünkü Şangay 26 milyonluk bir kent. Pekin'den daha kalabalık ama 6 haftadır adeta bir hapishane gibiydi. Peki... Çin'deki aşılama meselesi sizde var mı rakamlar? Aşılama oranları yüksek ancak batı kaynakları veya batı basını işte zaten içinde kendi aşısını yani inaktif aşıyı kullandı. Özellikle bizim ürettiğimiz mRNA falan gibi modern teknoloji aşılarını gündeme getirmedi. O nedenle onlarda işler kötü gidiyor. Bir de kapanıyorlar. Kötü gidiyorlardı. Şimdi rakamlara baktığımız zaman <gülüyor> bakın Amerika'da 82 milyon olgu var. Çinde 2.3 milyon oğul var. Hı hı. Nüfusa baktığınız zaman Çin Amerika'nın neredeyse üçüse. Amerika'daki ölüm oranı 997 bin bir milyona yaklaştı. Çindeki toplam ölüm 14, 14.351. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman hani Çin'in politikası ya da aşısının başarısız olduğunu gösteren en ufak bir sayısal değer yok burada. Amerika'da işler yolunda girdi. Ve e, o pandemi kontrol altına alındı deniyor. Çin'de ise alevlenme var deniyor. Peki o zaman son dört haftanın olgularına bakalım. Son dört haftada Amerika'da bir buçuk milyon olgu saptanmış. Çin'de yedi yüz bin olgu saptanmış. Amerika'da son dört haftada on iki bin kişiye yaşamı yettirmiş. Çin'de bin iki yüz kişi. <gülüyor> Pardon. E, şimdi bütün bunlara baktığınız zaman hani... E, Çin'in çok başarısız olduğunu söylemek pek mümkün değil herhalde. Ee, yani, sayısal değerler doğru mu değil mi? Bu eleştiri de getiriliyor ama e, bütün cinayet eleştirisi yani batı dünyasında olup biten dışında dünyanın herhangi bir yerinde bir enfeksiyon hastalıkları ya da üretilen bir aşının iyi olmasını batı kolay kolay kabul etmiyor galiba. Neyse bu da benim yorumum olsun. <gülüyor> Şimdi e, Amerika'daki olgulara baktığımız zaman, Amerika'da günde en az 2500 olgu var, e, ürkütücü e, bir artış var New York'ta, pardon New York'ta. Çocuk olgularda artış %61 oranında Amerika'da. E, maske konusu biliyorsun serbest bırakılmıştı. CDC taşıtlarda maske kullanımını tekrar zorunlu e, hale getirdi ve 2 yaş üzerinde herkesin zorunlu olarak aşı kullanılmasını e, gerektiğini söyledi, açıkladı. Pandemi başından beri hani pandemi konusunda yorumlarıyla artık hepimizin bildiği Anthony Fauci var. NHL. Kendisi yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Henüz bu iş bitmedi. Biz geçiş dönemindeyiz. Birdenbire önlemleri kaldırmayın. Bu başımıza iş yaşar dedi. Çünkü Amerika'da son günlerde bu omikron varyantının bir alt türü yayılmaya başladı. Amerika'da bu, bu Omikron'un ne kadar BA1, 2 ve 3 tipi vardı. Amerika'da BA2, 12, denilen yeni bir varyantı ya da bir alt varyantı yayılıyor. Bu arada e, bu Omikron varyantlarının 1, 2, 3 var demişti ama e, 4 ve 5'i çıktı ve bunlar Güney Afrika'da. E, bu saptanan iki yeni alt varyantla beraber Güney Afrika Cumhuriyeti artık 5. E, dalbeyi yaşamaya başladı deniyor. Yani bu varyantların ortaya çıkışı e, bitmiyor ve e, bu e, e, pandemi, gelişen varyantlar, aşılama oranlarının düşük olması şu anda bütün dünyada izlenmekte olan bu e, önlemlerinin e, peyderpey hatta bizde olduğu gibi birden ve aniden kaldırılmasını e, pek haklı kılmayacak şekilde ilerliyor. Kıslık e, Amerika Birleşik Devletleri e, Geçtiğimiz hafta sonu, haftanın sonunda e, FDA liderlerinden e, bir makaleyle karşılaştı. JAMA'da yayınlandı. Toplu her yıl e, aynı grip aşısı gibi bir COVID aşısı olması için artık çalışmalar başlatılmış durumda. Demek ki buraya doğru gidiyor. E, böylece her sonbaharda Kuzey Yarın böyle başlama gözemi Bir de Amerika ile ilgili JAMA'da yayınlanan yeni yayından bahsedip bitireyim. Pandemide artan alkol tüketim nedeniyle ölümler yüzde yirmi beş artmış. Çok çarpıcı bir sayısal değer. Yüzde yirmi beş gibi bir artış var. Bu sadece Amerika mı? Sadece Amerika mı evet. Bunun dışında çekilen bir takım yayınlar var. Yayınlar geri çekildi gönderildiği bilimsel dergilerden. Bunun nedenlerini işte on beş gün sonra yapacağımız programda konuşuruz. Tamam Ama yani bu, bu bahsettiğiniz D vitaminin COVID e, sürecinde yani bu, bu, bu COVID... Gü güçlendirdiği söyleniyordu değil mi? Şimdi Özde şöyle bir şey var. Bir takım insanlarda COVID e, sürecinde D vitamini kullanılsın mı kullanılmasın Şimdi bu konuda Hı. iyi diyen de oldu, kötü diyen de oldu. İşe yarıyor ya da hiçbir işe yaramıyor diyen de oldu. Tabii yapılan çalışmalarda hangi hasta grubunu ya da hangi gönüllü grubunu aldığınıza bak. D vitamini yetmezliği olan grubu alıp da orada çalışma yaparsanız aa, COVID sürecinde D vitamini çok gerekli sonucu çıkar. Ama D vitamini zaten normal düzeyde olan bireyleri alırsanız e, bunlarda da hiçbir katkısı yok. D vitamini vermenin sonucu çıkıyor. Onun için bir çalışma sonucuna bakarken sadece sonuca değil hani kullanılan materyal ve metot dediğimiz yönteme seçilen hasta grubuna ya da gönüllü grubuna iyi bakmak lazım. Onun özelliklerini değiştirdiğiniz zaman tamamen çelişkili sonuçlar elde edebilirsiniz. D vitamininde de bu ıı, yaşanıyor. Hala D vitamini çok yararlıdır COVID'de diyenler var. Ya da öyle yayınlar var. Ama işte elimde kimin ıı, Natural Scientific Report'unda ıı, COVID-19 hastalığı sırasında, pandemi sırasında ıı, D vitamininin yararını belirten yazı Maheşar Lakiredi ve arkadaşları Bu geri şekildi yazı. E, Kaldırıldığı dediğim gibi çelişkili sonuçlar elde edilebiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Peki. Evet. Çok teşekkür ederiz Selim Bey. O teşekkür zaman. ederim. İyi hafta, görüşürüz. Sonra görüşürüz. Evet, hafta sonra. Görüşmek üzere. Sevgiler, sağ Hoş olun. Hoşçakalın Selim Bey. Teşekkürler. Tuba, sağ olun. Görüşmek üzere.